Aûdû billâhi min şeytânir racîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnel hamdelillâhi <Sessizlik> nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina Men yehdihillâhu felâ mudille lehu ve men yudlil felâ hâdi Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emme ba'd fâ inne astaqal hadis kitabullah ve hayral hediye haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fînâr. Araf suresi 187. ayetinde kalmıştık. Allahu Teâlâ Cellelemuâlâ şöyle buyuruyor. Sana kıyamet saatinin ne zaman çatacağını sorarlar. De ki: Onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onun zamanını ondan başkası açıklayamaz. O göklerde ve yerde ağırdır ve size ansızın gelir. Ondan haberdarmışsın gibi sana soruyorlar. De ki, onun ilmi yalnızca Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah Azze ve Celle bu ayette kıyametin ne zaman kopacağının bilgisinin Yalnızca kendisi kadında olduğunu iki sefer tekrar ediyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili olarak, Ceber bin Ebi Kuşeyr veya Kuteyr ve Şem'ul bin Zeyd, bunlar Yahudilerin alimlerindendi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Muhammed eğer bir nebi isen bize kıyamet saatinden haber ver çünkü biz ne zaman kopacağını biliyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Yani e, kıyametin vaktini bilmenin peygamberliğin bir şartı olmadığını Allah Azze ve Celle bu ayette bildirmiş oluyor ve Yahudiler de yalanlıyor. Onlar kıyametin ne zaman kopacağını bildiklerini iddia ediyorlardı. Bunu İbni Hişam, Siyerinde İbn İbni ve Taberi tefsirleri rivayet etmişlerdir. Cabir radıyallahu gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vefat etmeden bir ay önce şöyle buyurmuştur. Bana kıyamet saatini soruyorsunuz. Halbuki onun ilmi Allah katındadır. Allah adına yemin ederim ki bugün yeryüzünde nefes alan hiç kimse yok ki yüz sene yaşasın. Bunu Müslim, Hakim ve İbn-i tefsirinde Hasen bir isnatla rivayet etmişlerdir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten anh dengen rivayetten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet ancak insanların en şerrileri üzerine kopacaktır. Ebu Ureyre radiyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kişi süt sağarken kabına ulaştıramadan kıyamet kopar. İki kişi kumaş alışverişi yaparken onu satamadan kıyamet kopar. Kişi havuzunu doldurmaya başlar tamamlayamadan kıyamet kopar. Bu son iki hadis Müslim'dedir yani bu e, Bağtaten ifadesini açıklıyor. Kıyametin aniden kopmasını işte bazı akılcılar e, oryantalistlerin etkisinde kalarak İslam İslam'da, Kur'an'da ve sünnette çelişkiler e, aramaya çalışan müsteşliklerin iddialarını aldanarak işte Allah Azze ve Celle kıyametin ansızın kopacağını bildiriyor. Bu başka ayetlerde. Kıyametin alametleri mi olur diyerek kıyametin alametleri hakkında gelen hadisleri inkar ediyorlar. Burada e, kıyametin ansın kopmasıyla bunun alametlerin olması birbirine zıt şeyler değildir. Yani kıyametin bazı alametleri gelmiştir. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, bunları kendi zamanına yakın bir şekilde de haber vermiş. Tekim Kamer Suresi'nin hikayetlerinde e, kıyamet yaklaştı, ay yarıldı buyuruluyor. Ee, zaman içerisinde çeşitli alametler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi de zaten ortaya çıkmıştır küçük alametler. Bunlar da e, aynen vaki olmuştur. Bunlara rağmen e, yani büyük alametler çıksa bile Deccal gelse e, İsa Aleyhisselam nüzul etse Mehdi nüzul etse e, Bunlara rağmen insanlar bir yaşayış sürecekler. Yani bir müddet daha yaşayacaklar. Bu yaşantı ne zaman ne zamana kadar sürecek insanlar bunu bilmiyorlar. Dolayısıyla kıyametin kopması başka bir şey, bunun alametlerinin olması başka bir şeydir. Buna ameli noktadan bakılırsa, yani insanlar işte Deccal'i gördüler, Mehdi'yi gördüler, İsa i̇slamı gördüler, Güneş'in battından doğuşunu gördüler. Bunları gördükten sonra işte, İmanın ne manası olur? Böyle bir itiraz yapıyorsa zaten buna cevap Enam suresinin 158. ayetinde geçmişti. Onun bir takım alametleri geldiği zaman artık iman etmemiş olan veya imanında bir hayır kazanmamış olana imanları fayda vermeyecek buyruluyor. Bu ayet yine Enam 158. ayeti kıyametin alametleri olduğuna dair açık bir nasdır. Yine Zuhru suresi 61. ayetinde İsa Aleyhisselam'ın ahvalinden bahsettikten sonra Allah Azze ve Celle muhakkak ki o kıyamet için bir alamettir ee, buyurarak İsa Aleyhisselam'ın nuzulunda bir kıyamet alameti olduğunu bildiriyor. es dedi ki, kıyameti zamanı gelince ancak Allah gönderir. Onun zamanı göklerden ve yerlerden gizlenmiştir. Kıyametin ne zaman kopacağını ne mukarret yani yakın bir melek ne de gönderilmiş bir Rasul bilir. Kıyamet saati insanlar gafletteyken ansızın gelir. İbn Abbas radıyallahu anhu ayetin manasını şu şekilde açıklamıştır. Ayetin anlamı şöyledir. Sanki onların sana kıyametin saatini sormalarından hoşlanıyormuşsun gibi soruyorlar. De ki onun ilmi Allah katındadır. 188. ayet De ki ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka bir yarara da, bir zarara da sahip değilim. Eğer kaybı bilseydim, elbette ki hayrı artırırdım ve bana hiçbir kötülük dokunmazdı. Ben ancak bir uyarıcı ve iman eden bir topluluk için müjdeleyiciyim. Mücahit dedi ki, zarar ve faydadan kastedilen hidayet ve dalalet, sapıklıktır. gaybten kastı ise öleceği zamandır. Çok hayır, salih amel anlamındadır. Yani kişi kaybı bilseydi bu kayb içerisinde mesela öleceği vakti bilmesi de dahildir. Öleceği vakti bilseydi dünyada çeşitli şeyleri artırır. Mesela burada Mücahit buradaki hayrı e, salih ameller diye açıklamıştır. Fakat hayır kelimesi Arap dilinde mal anlamına da gelir. Dünya mal anlamına da gelir. Nitekim Adiyat suresinde e, muhakkak ki o malı, dünya malını çok sayar. Oradaki hayır kelimesi dünya malı manasındadır. Yani dünya malını artırır, dünyadaki faydalanmasını artırır, öleceğine yakın zamanda tövbe eder. Tövbe mi geride bir şey kalmıyor. Yani kaybı bilmediğini açıklaması emrediyor burada. 189. Ayet O ki sizi tek bir nefisten yarattı. Ondan da kendisiyle sukun bulması için eşini yarattı. Onu bürüyünce hafif bir yük yüklendi de bununla gezindi. Nihayet ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a şöyle dua etti. Eğer bize salih evlat verirsen andolsun ki şükredenlerden olacağız. Yani burada Adem Aleyhisselam ile Havva Aleyhisselam'a işaret ediliyor. Katade diyor ki tek bir nefsiyle kastedilen Adem Aleyhisselam'dır. Kendisiyle sükun bulması için Havva onun kabuğa keminden yaratıldı. Adem Havva'yı bürüyünce Havva hamile kaldı. es dedi ki, hafif yükten kasıt nutfedir. Bir müddet taşıması ile e, hamilelik müddetince karnındakini taşımasıdır. Ağırlaşması çocuğun karnında büyümesidir. 190. Onlara salih evlat verdiğinde ise, yani Allah bunların duasına icabet edip de onlara salih evlat verdiğinde ise kendisi hakkında ona şirk koşmaya başladılar. Allah ise onların şirk koştuklarından yücedir. Katade dedi ki Adem Aleyhisselam'ın doğan çocuğu ölüyordu. Şeytan ona geldi ve çocuğunun yaşamasını istiyorsan Abdul Haris adını ver dedi. O da bunu yaptı. Böylece ikisi ibadette değil, isimde ortak koştular. Hasan el Basri şöyle derdi. Onlar şirk koşanlar. Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı çocuklarını Yahudileştiren ve Hristiyanlaştıran Yahudi ve Hristiyanlardır. Yani bu ayette isteğnaf vardır. Baş tarafında bildirilen, ayet iki kısım, iki cümle, baş tarafında bildirilen, Salih evlat verdiğinde işte şirk koştular. Bunlar isimde şirk koştular. Adem ve Havva şirk koştu. Bu sadece isimde şirk koşmadır. İbadette şirk koşma değildir. Allah onların şirk koştuklarından yücedir diye başlayan فَتَعَالَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ifadesi ise istinaftır. Yani yeni bir cümle başlangıcıdır. Hasan el-Basir diyor ki burada kast edilen çocuklarını Yahudileştiren ve Hristiyanlaştıranlardır. Şirk ehlidir. es dedi ki bu ifade mevsul ve mafsul olan ifadelerdendir. Allah onlara salih evlat verdiğinde ise kendisi hakkında ona şirk koşmaya başladılar kavliyle Adem ve Havva'nın çocuklarına verdikleri isimler kast edilmiştir. Yani Abdülharis, Haris Haris'in kulu diye isim vermeleri kastedilmiştir. Allah onların ortak koştuklarından yücedir kavlinde ise Adem ve Havva değil, müşriklerin ilahları kastedilmiştir. Taberi seleften gelen her iki kanaate dair rivayetleri aktardıktan sonra şöyle demiştir. İki görüşten doğruya yakın olanı şöyle diyenlerdir. Bu ibadette değil, isim vermede ortak koşmadır. Kastedilen Adem ile Havva'dır. Çünkü tefsir ehlinin icması bu konuda hüccettir. Yani bu konuda tefsir ehli icma etmişlerdir. Kastedilen Adem ve Havva olduğunda. Yani Adem ile Havva çocuklarının adını Abdul Haris koyarak Allah Teala kullukta değil. Onun isimlerine isimlerinde ona ortak koşma durumuna düşmüşlerdir. Zira kul kul manasına gelen abd kelimesi ancak Allah'ın isimlerinden biriyle birlikte zikredilerek Abdullah, Abdurrahman şeklinde insanlara isim verilir. Abdülharis diye isim koymak, Allah'a mahsus olan, kullara sahip olma sıfatı başkalarına da vermiş olur böyle isim koyan. Sonra Taberi bir şüpheye şöyle cevap verir. Eğer birisi, durum anlattığın gibi ise Allah onların ortak koşullarından yücedir kavli ne demek oluyor? Burada isminde ortak koşulması mı yoksa ibadette ortak koşulması mı kastediliyor? Eğer isimlerde derse bu, kendilerini yaratılmış oldukları halde hiçbir şey yaratamayanı mı ortak koşuyorlar ayetine göre fasittir geçersizdir. Şayet ibadette dersen Adem aleyhisselam Allah'a ibadette mi ortak koşmuş oluyor? Denilirse ona şöyle cevap verilir. Allah onların ortak koştuklarından yücedir ayeti zannettiğin gibi değildir. Bu konuda söylenecek olan şudur. Allah Arap müşriklerinin ve putperestlerin kendisine ortak koştuklarından münezzehdir. Ama Adem ve Havva hakkındaki habere gelince bu bahis, onlara salih bir evlat verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında ona ortaklar koşmaya başladılar cümlesiyle bitmektedir. Sonra yeni bir bahis başlayarak, Allah onların ortak koştuklarından yücedir buyulmuştur. 191. Kendileri yaratılmış oldukları halde hiçbir şey yaratamayanları mı şirk koşuyorlar? Yani bu şirk ehline dönen kısım bu. Yeni başlayan cümlenin devamı. 192. Halbuki onlar kendilerine yardım edemezler. Onlar kendilerine bile yardım edemezler. 193. Onları doğru yola çağırırsanız bile size uymazlar. Onları çağırsanız da, suskun kalsanız da sizin için aynıdır. İbn-i Abbas R. diyor ki, şayet kendisini hidayete çağırana icabet etse doğru yola hidayet bulurdu. 194. Allah'tan başka ibadet ettikleriniz elbette ki sizin gibi kullardır. ''Eğer doğru kimselerseniz, onları çağırın da size karşılık versinler.'' Said bin Cüber dedi ki, ''Kıyamet günü güneş ve ay getirilip Allah'ın huzuruna durdurulur. Sonra bunlara ibadet edenler çağırılıp, şayet doğru kimselerseniz, onları çağırın da size karşılık versinler.'' denilir. Yani onlara dua edin, size icabet etsinler denilir. 195 ''Onların kendileriyle yürüyecek ayakları mı var? Ya da kendileriyle tutabilecekleri eller mi var?'' Veya görecek gözleri mi var? Yoksa işleyecek kulakları mı var? De ki, çağırın şirk koştuklarınızı, sonra bir düzen kurun da bana göz açtırmayın. Yani burada Allah Resulü ve Vesselam'a hitap geliyor. Böyle söyle, işte bu şirk koştuklarınızı, ilahlarınızı, Allah'ın dışında dinlediğiniz ilahları çağırın da, hadi bana bir hile kursunlar, tuzak kursunlar ve bana göz açtırmayın. Böyle demesi emrediliyor. Evet, Selman el-Farisi diyor ki, kalpler dört çeşittir. Bir kalp kılıflıdır ki, bu kâfirin kalbidir. Bir kalp terstir ki, bu münafıkın kalbidir. Bir kalp geniştir ki, onda iman ve nifak vardır. Nitekim iman suyla sulanan bakla gibidir. Nifak ise iltihapla sulanan yara gibidir. Bu ikisi o kalpte vuruşurlar. Galip gelen diğerini yer. Ta ki Allah onu varacağı hale vardırır. Bir kalpte vardır ki, O'nun aydınlığı ve nuru vardır. Bu ise müminin kalbidir. Evet, burada e, basiretle hakkı görmek hakkında söylüyor bunu. E, yani kalp nurlu, aydınlık bir kalp olursa, imanla sulanan bir kalp olursa, bu e, hakkı görür ama böyle olmayan kalpler, eğer münafın kalbi ise hakla batıl, karışık bir kalp, e, kafirin kalbi ise tamamen hakka kör olan bir kalp. Münafık iki arada bir deredir. Yani bazen hakka meyleder, bazen batıla meyleder. 196. Muhakkak ki benim velim kitabı indiren Allah'tır ve o salihlerin velisidir. Umare bin Ebi Hafs dedi ki, Meslem'e vefat ettiği hastalığında ziyaret için Ömer bin Abdülaziz'in yanına girdi. Ailene ne vasiyet ediyorsun dedi. O da, unuttuğunda Allah'ı zikretmeyi bana hatırlatın. Bunu üç defa tekrar etti ve bu ayeti okudu. Yani muhakkak ki benim velim Allah'tır, kitab indiren Allah'tır. O salihlerin velisidir. Ayetini okudu. 197. Sizin onun yanı sıra ibadet ettikleriniz ise... Size de yardım edemezler, kendilerine de yardım edemezler. Katade dedi ki burada Allah'ın dışında ibadet edilen putlar kast edilmektedir. 198 Onları doğru yola çağırsanız da işitmezler. Onları sana bakar görürsün fakat onlar görmezler. Esrüdde diyor ki onları hidayete çağırsanız işitmezler. Gayet de kast edilenler müşriklerdir. Mücahit dedi ki kast edilen müşriklerin davet edildikleri zaman doğru yolu görememeleridir. 199 Sen affetmeyi benimse, iyiliği emret ve cahillerde yüz çevir. İbn Abbas radıyallahu ayetin anlamı şöyledir. Sen insanların mallarından fazla olanı ve isteyerek sana getirdiklerini al demektir. Bu hüküm Tevbe suresindeki zekat ayeti inmeden önce geçerliydi. Salim bin Abdullah. Şamlılardan yanlarına, yanlarında çıngırak bulunan bir topluluğa uğradı ve bu yasaklanmıştır dedi. Onlar da, biz bunu senden daha iyi biliriz. Çirkin görülen ancak büyük canlardır. Bu gibi şeylerde ise sakınca yoktur dediler. Bunun üzerine Salim sustu ve cahillerden yüz çeviriyorum dedi. Bunu İbn Be'i Hatip sahip isnatla rivayet eder. Salim bin Abdillah Abdullah bin Ömer'in oğlu radıyallahu anhuma anhum. Burada işte e, kelamın her ne kadar insanların çoğunluğu katında ilimmiş gibi gözükse de ilim olmadığını ifade ediyor sallimine Abdullah Cahillerden yüz çeviriyorum diyor. Halbuki onlar iddia ediyor ki biz bunu senden daha iyi biliriz diyorlar ve kelam yapıyorlar. Bundan yasaklanmıştır. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam çan çıngırak gibi şeyleri yasaklamıştır. Bunlar da herhangi bir ilme dayanmadan yani delile dayanmadan işte Kastel'den büyük çanlardır, küçükleri değildir diye bir yorum yapıyorlar. Böyle bir e, tavra cahillerden yüz çeviriyorum diyor Salim'in Abdillah. Ukbe bin Amir radıyallahu anh. Burada aynı zamanda işte bir e, terbiye var. Sen affı tut, affetmeyi benimse iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Yani sen iyiliği emrettiğin zaman, delili ulaştırdığın zaman karşıdaki cahillik yapıyor. Yani o delile uymuyor. Dinlemiyor, o zaman yüz çevir. Yani tartışmaya girme, mücadeleye girme, zorlama. Ee, onu kendi haline bırak. Ukbe bin Amir radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en faziletli amelleri sordum. Şöyle buyurdu. Ey Ukbe, seninle bağını koparanların bağını gözet. Seni mahrum bırakana ver ve sana zulmedeni affet. Bunu Ahmet, Şuabul İman'da beyhaki, Hernades Seriye, Kitabu Zühd'te, İbn Sa'kir tarihte rivayet etmişlerdir. Sayıp isnatla. Şeyh Elbani es Sayha'da sayı olduğunu belirtiyor. Yani akrabalık bağını, kardeşlik bağını senden koparana e, bu bağları sen gözet, sana vermeyene, yani yardımda bulunmayana sen yardımda bulun ve sana zulmedeni affet. 200 sana şeytandan bir vesvese gelirse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz o semidir, alimdir. Yani iyiliği emrettiğin zaman, özellikle kötülükten yasakladığın zaman, şeytandan bir vesvese gelebilir. O zaman hemen Allah'a sığın. İb-i Mesud Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım şeytandan, onun hemzinden, nefesinden ve nefhasından sana sığınırım. Şeytanın hemzi delilik anlamındadır. Nefesi şiirdir. Nefhası ise kişiye kibirli olmasını telkin etmesidir. Bunu Hasan bir İsmat ile İbn-i Hatim, i̇bn Mace, Ahmet, Ebu Yala ve İbn-i Uzeym'e rivayet etmişlerdir. 201. Ayet Sakınanlara şeytandan bir vesvese geldiğinde iyice düşünürler ve o takdirde hemen görürler. İşte takva sahipleri Sakınanlar, Allah'ın cezalandırmasından sakınanlar İzâ messehum taifun. Buradaki taif, biraz sonra hadise aktaracağız. Cin çarpmaz gibi bir şey. Şeytanın musallat olması demek. Şeytandan bir vesvese geldiği zaman, demek ki takva sahipleri, özellikle iyiliği, emir, kötülü yasaklamada, tepkiyle karşılaştıklarında acele etmezler, iyice düşünürler. Bunu yaptıkları zamanda, tezekkürde bulundukları zaman o zaman görürler. Mupsirun diyor Allah Azze ve Celle yani basretli olurlar doğruyu görürler. Atabine Nebi Rabah dedi ki İbn Abbas radıyallahu bana şöyle dedi. Sana cennet ehlinden olan bir kadını göstereyim mi? Ben evet dedim. Dedi ki şu siyah kadın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki benim sarı hastalığım var ve avretim açılıyor. Benim için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilersen sabret sana cennet vardır. Dilersen de sana şifa vermesi için dua edeyim buyurdu. Kadın sabredeceğim. Yalnız avretim açılmaması için Allah'a dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada rivayetin değişik kanallarında, özellikle İbn-i rivayetinde taif kelimesi geçiyor. Yani kendisine taif olan bir kadın. Yani cinlenmiş bir kadın. Burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, en haylulana olana yönlendiriyor, teşvik ediyor, sabretmesini yani Allah'tan gelen bir hastalık, bela, musibet buna sabretmesini teşvik ediyor. O kadın da bunu istiyor, yani, tamam sabredeceğim madem dediğin gibi, e, çünkü bunun karşısında cennet vaat ediliyor, o halde sabredeceğim fakat öğretim açılmasın, yani bu sarı nöbetim geldiğinde öğretim açılmasın, bunun için dua et diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunun için dua ediyor i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan ayette geçen taif kelimesi, şeytanın verdiği sıkıntıdır. Şeytan onlara günah sokmak suretiyle bir sıkıntı verdiği zaman gerçeği görüp hemen bu günahı bırakırlar ve Allah'ın emrine tutunarak şeytana isyan ederler. Esüddi, es şeytandan bir vesilese geldiğinde iyice düşünürler kavül hakkında şöyle dedi, yanılarak günah işleyince tevbe ederler demektir. Yani ayetin manası geniştir. 202 Kardeşlerine gelince onları da sapıklığa sürüklerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. i̇bn Abbas Abbas Radyalama dedi ki, şeytanın kardeşleri onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar. Ne insanlar günah işlemekten geri durur, ne de şeytanlar onları azgınlığa sürüklemek için çabalamayı bırakırlar. Evet, bunu da Taberi ve İbn-i Hatim rivayet etmişlerdir. 203. ayet, onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu kendin derleseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana bahiyulna uyarım. Bu Rabbinizden gelen basiretler iman eden bir topluk için hidayet ve rahmettir. İbn Abbas'a dayanmadan, onlar bir ayet, mucize getirmediğin zaman, sen onu kendin irticalen, düşünmeden ve hazırlanmadan bir tane yapsaydın ya derler. 204. ayet Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun. Umulur ki merhamet olunursunuz. Buradaki ve en situ lehu ve en ifadesi festemî'u dinlemek, kulak vermek, yani isteyerek dinlemek demektir. İstima ile sema başka şeylerdir. Yani sema işitmektir İstima ise isteyerek dinlemek. Yani insanın kendi isteğiyle kulak vererek dinlemesidir. E, kişinin sevap kazanacağı veya günah kazanacağı dinleme istimadır. Yoksa sema değil. Mesela e, gayrimeşru bir sesi kişi istemeden kulağına girse, kendi ihtiyarı olmadan, kendi arzulamadan e, dinlese bundan dolayı günahkar olmadığı gibi Kur'an, zikir, ezan, bunun gibi şeyler de istemeden, yani kendi ihtiyarıyla, arzusuyla dinlemeden e, dinlerse, içtirse, bundan dolayı da sevap kazanmaz Ama kulak vererek dinler. Allah Azze ve Celle ve enstu diyor. Yani susmalarını da emrediyor. Sesi, konuşmayı, kesmeyi de emrediyor. E, bu şekilde Kur'an okunduğu zaman dinleyen kimse bu emri yerine getirmiş olur ve bu sayede Allah'ın rahmetine nail olur. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki yani farz namazda dinleyin ve susun. Yani bu ayet umum değil namaz hakkındadır diyor. Farz namazda imam Kur'an'ı okurken dinleyin ve susun. Ebu Vail diyor ki i̇bn Mesud radıyallahu anh'a namaz kılmakta olan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uğrayıp selam verdi. Selamı cevaplamadı. Daha önce kişi namazdayken konuşabiliyor ve bir şey isteyebiliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Allah dilediğini yapar. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki merhamet olunursunuz. Ayeti nazide oldu buyurdu. Bunu İbn-i Biatim Hasan bir isnatla rivayet etmiştir. Yani demek ki e, İbn-i Abbas dediği gibi insanlar farz namazlarda konuşuyorlardı. Önce konuşma serbestliği vardı. Sonra bu yasaklandı. En situ ifadesiyle tamamen konuşmayı keserek namazda imamı dinlemek emredildi. Yani bu ayet bunun hakkındadır. İbn-i Abbas Mü'min okunan Kur'an'ı dinleyip dinlememekte serbesttir. Yani namaz dışındakinden bahsediyor. Ancak Cuma, bayram ve açıktan okunan namazlardaki kıraati susup dinlemek zorundadır. Yani başka zamanlarda, bir yerde işte mescitte veya sağda solda, arabada, kasette Kur'an okunuyor. Kişinin bunu susup işte o esnada konuşmayı kesmesi, onu dinlemeye yönelmesi farz değildir. Yani ayet bunu farz kılmıyor diyor. Bu ayet cuma namazı, bayram namazı ve imamın açıktan okuduğu namazlarda Kur'an kıraatini dinlemesidir. Namazdaki kıraat hakkındadır diyor. Abdullah bin Mugaffel radiyallahu anh'ten ayet imamın kıraati hakkında inmiştir. Kur'an okunduğunu duyan herkesin dinleyip susması gerekmez. Namazda imam okuduğu zaman onu dinle ve sus. Evet bunlar Say-i İstinad'la Beyhaki'nin kıraat yüzünde de gelen rivayetler İbn-i Ebiatim'in tefsirinde e, İstinadıyla rivayet edilmiştir. Ubade bin Nessamit Radyalland'den bir sabah namazında, ki sabah namazı cehri bir namazdır, kıraata açıklanılan bir namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasındaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken kiraatı ağırlık verdi. Namaz bitince cemaate hitabe zannedersem sizler imamınızın arkasında Kur'an okuyorsunuz dedi. Biz de evet ayarlanan Resulü hızlıca size yetişebilmek için okuyoruz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın. Zira Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur dedi. Bunu hasen bir isnatla Ahmet bin Ambel Ebu Davud Tirmiz, Nesai Bukhari kiraat Halfel İmam kitabında... Darekot nib Nibban, Hakim, ziyav ve başkaları rivayet etmişlerdir. Recabin Hayve şöyle diyor. Bir gün Ubade bin Nes Samit radıyallarının yanı başında namaz kılıyordum ki imamın arkasında Fatiha'yı okuduğunu duydum. Namazı kıldıktan sonra dedim ki yani Ubade bin Samit az önceki kendisinin rabisi. Ey Eba Velid, sen imamla olduğun halde arkasında Fatiha'yı okuyor musun? Dedi ki yazıklar olsun sana Fatiha'sız namaz yoktur bilmez misin? Bunu Abdurrazzak Hasem-i İsnad'da rivayet etmiştir. Muhammed bin Ebi Aişe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden birinden rivayet ediyor. Yani bu e, sahabenin isminin bildirilme işi, müpem bırakılması rivayetin sıhhatine bir zarar vermez. Yani o sahabe olduktan sonra ismi önemli değil. Yani sahabe olduğu bilindikten sonra sahabenin tamamı aduldür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İmam okurken galiba sizler de okuyorsunuz. Bunu iki veya üç defa tekrarladı. Onlar eyad Resulü, biz bunu yapıyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, böyle yapmayın. Ancak sadece Fatiha-tul kitabı okuyun. Bunu Ahmet Müsned'in Buhari Bukhari, Kıraat-ı İmam'da, Beyhaki e, Sünen'in de rivayet etmişlerdir. Şeyh Muhbir Camii Said'de sayı olduğunu belirtmiştir. Enes bin Malik Radyalent'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına namaz kıldırdı. Namaz bitince yüzünü ashabına çevirerek dedi ki, İmam okuduğu halde siz de arkasında namazlarınızı okuyor musunuz? Hepsi sükut ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sorusunu üç kere tekrar etti. Birisi veya birkaçı dediler ki, Evet ey Allah'ın Resulü biz bunu yapıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bunu yapmayın, sizden biriniz imamın arkasında içinden olmak üzere sadece Fatiha'yı okusun. Evet. Kıraat yüzünde Bukhari, Ebu Yala, Dari Kutni, ve başkaları Hasan i rivayet etmişlerdir. Şeyh muhbil Cami-ü de bunu kaydetmiştir. Ebu Hureyri radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Fatiha okunmayan namaz yeterli değildir. Tamam değildir. Ebu Sahip, Ebu Sahip dedi ki Peki ey Ebu Hureyre, eğer imamın arkasında olursa Ebu Hürer kulumdan tutarak Fatiha'yı içinden kendi kendine oku, ey Farisi dedi. Bunu Malik İbn-i Uzeymi, Ebu Avane İbn-i i̇bn Nesai, Sahip-i rivayet etmişlerdir. Yezid bin Şerik şöyle dedi, Ömer i̇bn Hattab radıyallahu dedim ki, İmamın arkasındayken Fatihatul kitabı okuyabilir miyim? Ömer i̇bn Hattab radıyallahu evet okursun dedi. Tekrar dedim ki, sen okuduğun halde mi ey müminlerin emiri? Ömer bin Hattab radıyallahu evet ben okusam dahi dedi. Bunu yine Bukhari kıraat yüzünde Beyhaki, Hakim, Dari kutne Taha ve Abdurrazak, Abdurrezzak, Hasen bir İstinad'da rivayet etmişlerdir. Burada akla takılan bir soru, Müslim'de gelen bir rivayet var. Bir gün öğle veya ikin namazı, yani kıraatin hafi olduğu bir namazda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namazı bitirince cemaate soruyor. İşte benim arkamda İnşirah Suresi'ydi galiba. İnşirah Suresini okuyan oldu mu diyor. Bir tanesi de evet ben okudum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, ben de merak ediyordum yani neden bu sureye çekiliyorum diye. Yani burada bir yasaklama yok. Yani imamın arkasında okumayı Yasaklama yok. Üstelik bu imamın arkasında zammı sureyi sahabenin okuduğuna, yani gündüz namazlarında, öğle ve iki namazlarında zammı sure okuduklarına da bir delildir. Allah Resulü onları yasaklamıyor. Sadece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkasında bir sure, zammı sure okuyan kişinin okuduğu sure sebebiyle bu sureye çekildiğini haber veriyor. Yani ben bu sebeple buna çekildim. Oradan anlaşıldı diyor. Yani burada yasaklama söz konusu değildir. Semure, Semure bin Cündib'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz için tekbir aldığında, Fatiha suresini tamamladığında sekte yapar. Yani susardı. Bunu sahip İsmat'la Ebu Davud, Tirmiz, İbn-i Ahmet, İbn-i Zeyme, İbn-i Hakim rivayet etmişlerdir. Ee, yani Fatiha tamamlandığında sekte yapıyor imam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne için? İmamın arkasındakiler imam susmuşken, sükut halindeyken okusun. Bu sünnet terk edildiği için işte insanlar soruyor imam okudu halde Fatiha'yı okuyacağız mı? Yani Kur'an okunurken evet susmak dinleme gemi ediliyor ayette böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'sız da namazın olmayacağını bildiriyor. Geçerli olacağını bildiriyor. O halde imamın işlediği bir hata sebebiyle, cahillik veya hata. Eğer bu sünneti bilmiyorsa, e, bu cahilliktendir. Eğer bu konudaki sünneti zayıf görüyorsa, sahih görmüyorsa, sahih olarak ulaşmamışsa veya bu sünnete rağmen e, bunu amel etmiyorsa, bu sefer yanlış oluyor. Yani sahih olduğunu bilmesine rağmen bunu amel etmiyorsa imamın yanlışıdır, hata değildir artık, kasta binmiştir. Ama hata dediğimiz kısım tevil. Mesela Elbani-i Rahimullah bu hadisi sayık görmüyor. Biz biraz sonra şahitlerini aktaracağız rivayet-i kuvvetlerin reddelileri. İmamın arkasında olan cemaatin fatih okuması imamın susması gerekir. Sünnet böyledir, böyle gelmiştir. İmam bu sekteyi yapmıyorsa ne olacak? Bununla ilgili Selef'ten rivayette aktaracağız birazdan. Ebu Hürer radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığı zaman... Elhamdülillahi Rabbil alemin yani Fatiha suresini okur sonra bir müddet susardı. Yani Besmele'yi de burada açıktan okumuyordu demek ki. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye okumasından başlıyor. Sonra bir müddet susardı. Yani Fatiha'yı okuduktan sonra susardı ki cemaat bunu okusun. Bunu Darekutni Muhammed bin Tahir el-Makdis'i meseletü tesmiye yani besmelerin açıktan okunmasına dair yazdı Risale'de e, rivayet etmiştir. İsnadı sahiptir bu hadisin. Semure hadisine şahitlik etmektedir. Semure hadisine de Elbani'nin zayıf deme gerekçesini söyleyelim. Semure bin Cündüp Radyalan'tan bu hadisi rivayet eden, aslında başka bir ravisi daha vardır. İmran bin Husayn Radyalan. E, onu buraya almamışız. Hasan el Basri, Semure bin Cündüp Radyalan'a ee, bu rivayeti rivayet ederken an diyerek, ananeyle rivayet ediyor ve Hasan el-Basri müdellisttir. Ee, fakat Hasan el-Basri'nin Semure bin Cündük Radyalent'ten işittiği sabittir. Nitekim Bukhari'de, Akika Babı'nda e, Hasan el-Basri'nin Sema kaydıyla beraber, yani işittiğine dair açık ibaresiyle Semure Radyalent'ten rivayeti vardır. Hakeza aynı şekilde e, İmran bin Husayn Radiyallahu da bir alakası vardır bu rivayetin. Aynı şeyi İmran bin Huseyne da soruyor Hasan el Basri o da tasdik ediyor. Rivayet bu şekilde geliyor. Ebu Hurayra radiyallahu anhu burada ekstradan bir şahit oluyor. Yine Ebu Hurayra radiyallahu dedi ki: "Fatiha okunmayan her namaz eksiktir. Sonra yine eksiktir." Birisi imamın arkasında olunduğunda nasıl okunur?" dedi. Ebu Seleme bin Abdurrahman şöyle dedi. Ebu Seleme bin Abdurrahman tabinin büyüklerinden, alimlerinden birisi. Abdurrahman bin Affı'nın oğludur. İmamın iki yerde susması vardır. Bunları Fatih'e okumak için ganimet bilin. Birisi başlangıç tekbirinden sonra, yani o Sübhaneke namaza başlangıç duasının okunduğu sıra, diğeri veleddalin dedikten sonradır. Bunu Hasan bir adı Bukhari, kıraat yüzünde, i̇bn Azim el Muhallada, İbnül Münzir el-Evsat'ta, Beyhaki kıraat yüzünde, Beyhakî'nin açıkça belirttiği gibi Ebu Selem'e bunu Ebu Hureyir Radyalan'ın huzurunda söylemiştir. Nitekim Bukhari aynı sözü Ebu Hureyir Radyalan'ta mevkuf olarak Hasan bir isnatla da rivayet etmiştir. Mekul şöyle demiştir. Mekhûl de tabiinin alimlerinde. Mekul eşşâmi. Akşam, yatsı ve sabah namazlarında yani kıraatın sesli olduğu namazlarda her rekatta Fatihatül kitabı oku. İmamın sesli okuduğu namazda Fatiha'yı, İmam sustuğu zaman sessiz oku. Yani o sekteyi yaptığı zaman Fatiha'dan sonra. Eğer sekte yapmazsa, demek ki o zamanlarda başlamış. Tabi'nin döneminde sekte yapmama, e, imamların Fatiha'dan sonra ara vermemesi e, başlamış. Bazı yerlerde görünmeye başlamış. Eğer imam sekte yapmazsa diyor, imamdan önce oku, onunla beraber oku veya ondan sonra oku. Hiçbir halde onu yani Fatiha'yı terk etme. Evet, bunu da Ebu Davud ve Kıraat cüzünde Beyhaki, Hasan bir isnatla rivayet ediyorlar. Urve bin Zübeyir şöyle demiştir. İmamın sekte yaptığı yerde Fatiha'yı okuyun. Zira Fatiha olmadan namaz tamam olmaz. Bunu da Sayık bir isnatla Bukhari, Kıraat cüzünde ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. İbrahim'in Nehai, ki bu Ebu Hanife'nin vasıtalı hocası, yani hocasının hocası oluyor. Ebu Hanife ilmini Alkame'den almıştır. Alkame İbrahim'in Neha'yı'den almıştır. İbrahim'in Neha'yı tekbir aldığı zaman kısa bir süre susardı. Gayril mağdubi aleyhim veledda'lin dediğinde de kısa bir süre susardı. Demek ki Kufa ehli de bu hadisle amel ediyordu, bu sünneti uyguluyordu. Fakat nerede yayıldı, nasıl yayıldı? Allahu alem. Yani bu sekteyi yapmamak. Bunu e, İbne i Ebi Şeybe rivayet etmiştir. Ebu Rafi babasından naklediyor. Ali radıyallahu an öğle ve ikinin namazlarının ilk iki rekatinde imamın arkasında Fatiha ile birlikte bir sure okunmasını emrederdi. Bunu Darekutni hakim, Şerhümeanelâsar'da tahavi, sayh isnatla rivayet etmişlerdir. İbne Şeybe'de de sayh isnatla yine musannefinde Ali radıyallahu anh'ın bunu fiili olarak uyguladığına dair rivayet var. Cabir Radyalant'ten biz imamın arkasında öğle ve ikin namazlarının ilk iki rekatında Fatiha ile birlikte okurduk. Sure okurduk, zammı sure okurduk. Son iki rekatlerinde ise yalnızca Fatiha okurduk. Evet, buna az önce söylediğimiz gibi Müslim'de gelen hadiste işaret etmekte. Yani az önce arkamızda, arkamda İnşirah suresini okuyanınız oldu mu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birisi de ben okudum deyince... Demek ki bu yüzden bu sureye çekilmişim diyor. Aynı sureyi okumuş o da içinde. Ee, bu da sahabelerin bu e, imamın arkasında öğle ve ikin namazlarında zamlı sure okumalarını Allah Resulü'nün takriiri sünnetiyle bir e, onaylaması olduğunu anlıyoruz. Evet, demek ki öğle ve ikin namazlarında emredilmemiştir ama cemaate cemaate sadece fatih okuması emredilmiştir. Zamlı sure okursa olur. Allah Resulü bunu onaylamıştır. Sahabeden de uygulama vardır. 205. ayet, kendi kendine yüksek olmayan bir sesle yalvararak ve ürpererek sabah akşam Rabbini anda gafillerden olma. Katade dedi ki, Allah Resulüne kendisini zikretmesini emredip gaflete düşmemesini emretmiştir. Bil guduvi sabah namazı demektir. ve asal ise akşam namazı demektir. 206 Doğrusu Rabbinin katındaki olanlar O'na ibadet etmekten asla büyüklenmezler. O'nu tesbih ederler ve yalnız O'na secde ederler. Ebu R.A. Yani Rabbinin katında olanlar melekler. Allah'a ibadetten asla büyüklenmezler. Tesbih ve secde ederler. Ebu R.A. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu bildiriyor. Adem secde ayeti okuduğu zaman Secde ederse şeytan ağlayarak uzaklaşır ve bana yazıklar olsun. Ademoğlu secdelerle emrolundu ve secde etti. Ona cennet vardır. Ben secdelerle emrolundum da kabul etmedim. Bana da ateş vardır. Böyle der. Bunu Müslim sahip-i rivayet eder. Yani bu secde ayetidir. Kişi secde ayeti okuduğu zaman secde ederse şeytan böyle der. Yani bu rivayet gösteriyor ki tilavet secdesi yapmak müstahaptır. Yani... Secde ayeti okuduğu zaman kişinin tilavet secdesi yapması müstahaptır. Çünkü bu e, herhangi bir emir veya yasak söz konusu olduğun zaman buna gerekçe, açıklanan gerekçe, denilen illete göre onun müstahplığı, o emrin müstahplık veya o yasan mekruhluk ifade ettiği anlaşılır. Burada da e, bu secdedeki fazilet anlatılıyor. Yani secde ayeti okunduğu zaman Secde yapılmasını emreden bir nas bildiğim kadarıyla yok. Yani farz kılan bir nas yok. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Necm suresindeki secdede bazen secde etti bazen secde etmedi geliyor. Enes radıyallahu secde ettiğini rivayet etmiştir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh de ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Necm suresini okudum. Secde de zikrediyor burada. Fakat secde etmedi diyor. Yine Ömer bin Hattab radıyallahu bir gün cuma hutbesinde secde ayeti okuyor ve inip hutbeden secdeyi yapıyor. Tilavet secdesini yapıyor. Geri çıkıyor. hutbesine devam ediyor. Başka bir hafta yine aynı ayeti okuyor. Bu sefer secde yapmıyor. Yani bu e, raş talifelerin de anlayışı böyledir. Yani farz olarak görmüyorlardı. Ayşe radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan şöyle rivayet ediyor ki bu tilavet secdesinde ne okunacağına dair bir sünnettir. Geceleri tilavet secdelerinde secede vechi lillezi halakahu ve şakka ahu ve basarahu bi havlihi ve kuvvetihi derdi. Yani yüzüm kendisini yaratana güç ve kuvvetiyle kulak ve göz verene secde etti. Yaratanların en güzel olan Allah her şeyden yücedir. Biz burada Arapça lafzında kısa almışız herhalde ziyade bu verdiğimiz kaynaklardan birisinde, tercümede aktardığımız ziyade e, Arapça metinde yok. Bunu Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai Beyhaki sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Böylece Araf suresi ve e, tefsirin ikinci cildi de tamamlanmış oluyor. Allah izin verirse üçüncü cildi Enfal suresiyle bir sonraki derste başlayacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü enlere ilahillen tevatekele ve estağfurke ve etubileik.